Su hakkına hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Norhan Yüce Evet e, Alakır mücadelesini artık Türkiye'de bilmeyen yok e, 2009'dan beri aslında mücadele Eden iki tane arkadaşımız Birhan Erkutlu ve Tuğba Günal e, Bu mücadelenin içinde 62 kilometrelik Kısa bir nehrin yani Alakır nehrinin üzerinde 8 tane e, HES yapılmaya çalışıyor ve bunların Bir kısmı da bitti en azından 4 tanesi Bitti diyebiliyoruz Burada sular durulmuyor hep kötü haberlerle maalesef duyuyoruz alakırı o nedenle bu hafta bu konudan biraz bahsetmek istiyoruz. Evet, e, şimdi çok kısa bir mesafede sekiz tane HES'in yaratacağı etkiye karşı yıllardan beri verilen bir mücadele var. En son gelinen aşamada ise e, bu mücadeleyi bırakmaları için buradaki iki insana ve onlara, onlarla dayanışma içerisinde olan insanlara yönelik muhtelif muhtelif e, yöntemler evet. denendi. En son denenen yöntem ise e, bizatı su <gülüyor> kaynaklarını kesmek oldu e, yakın bir zaman içerisinde. E, Tuğba ile birlikte olacağız Bugün Tuğba günallan ile birlikte olacağız e, Bu süreci başından sonuna aktarmak bile büyük bir zahmet evet. e, Bir kere onu söylemek lazım Ama biz Tuğba'dan bunu bir daha aktarmasını isteyeceğiz Çünkü e, hukuksuzun e, diz boyu olduğu bir süreç Yani hukuki herhangi bir şey yapılamamış <gülüyor> e, Göremiyoruz Tamamen, Takibi de çok evet, yani anlaşılması zor Anlaşılması zor İlerleyen Hı. bir süreç ama e, Şöyle başlayabiliriz Öncelikle Tuğba hoş geldin yayınımıza Selamlar e, Merhaba e, Merhaba. 2004'te Alakır'da yaşamaya başladınız 2009'da ise işte e, Mücadele etmeye başladınız Alakır içerisinde daha öncesindeki Mücadelelerinizi de biliyoruz e, 2009'dan itibaren Tuğba bir başlasak ilk önce Alakır'da neler Hı. oldu e, Ve sonrasında da bugün Ne aşamadayız öyle devam etsek hı hı. tabii şimdi dediğim gibi 2004'te vadiye geldik ee, bu da yaşamaya başladık ee, işte ilk bir 5 senemiz buranın e, eskileriyle beraber e, o eski kadim bilgelikle beraber yaşadığımız bir 5 sene geçirdik 2009'da da şirketler vadiye gelmeye başladılar evet. şimdi dediler ki HES için geliniyor biz o zaman HES nedir ve suyun alınması nedir bilmiyorduk bu süreçte tabii gözümüzün önünde olduğu için bütün bu süreç hepsini öğrendik ee, tabii bir mücadeleye giriştik çok yakanımızda her an ve an o ağaçların kesilmesini kepçelerin çalışmasını duya, duya En sonunda e, işte hukuk mücadelesi, barışçıl mücadele, eylemsel mücadelemizde bu süreçte başladı Bu süreç içinde 3 e, tanesi tamamen bitti 8 projeden 3'ü bitti 2 evet. tanesi e, Alakır Barajı var yetmişlerde yapılmış Onun üstüne yapıldığı için hiçbir yıkım yapılmadığı için ona zaten dava açılmadı yani toplamda evet. baktığımızda beş tanesi bitti. 5 evet, tane, tane kaldı yani. Evet, Hı -hı. vadinin alt kotları bunlar. Bir tanesi alt kotta bekliyor, hala yapılmadı. İki tanesinin de geçen haftalarda ki e, en bakir olduğu, Alakır'ın kaynaklarının olduğu bölgeye e, Alakır e, 1 HES, Alakır 2 HES için lisans iptali verildi. Tuğba, yani sizin yaşadığınız bölgeye yakın bir yer burası. En yakın yer mi? Alakır evet, yapıldığı evet. yer Evet, Alıqır 1 ve Alıqır 2 hes daha başlamamıştı. Neyse hı hı. ki onların lisans iptali yapıldı. Yani en azından üst kurtları kurtarabildik gibi gözüküyor evet. şu an. Hı hı. Ee, bu yani hes süreci böyle ama tabi gitmiyor. E, yani hani e, hala bize karşı devam eden bir sıkıntı var sanırım. Ee, bu devam ediyor hala. Çünkü şöyle bir şey diyeceğim de size az çektirmiyorsunuz. <gülüyor> <Evet, gülüyor> Şimdi bunu biraz detaylı da anlatırsın. Ee, evet. şu, çünkü başarmış olduğunuz önemli bir şey sonuç itibariyle. Hani evet. sizde, Sizin verdiğiniz mücadele olmasaydı burada 8 Hı -hı. tane e, hez peşi evet. sıra şimdiye kadar çoktan yapılmış olacaktı. Evet. E, evet. Ama e, şu anda işte iptal edilen e, olduğunu biliyoruz. Ee, evet. e, onun dışında önemli bir kazanım elde etmiştiniz. Asıl hukusuzluk burada noktaya çıkıyor. Bu bölgenin e, birinci derecede sit alanı olarak kabul edilmesi Hı. bundan biraz e, bahsedebilirsek. Tabi e, biz bu süreçte ilk heftler geldiğinde e, o zaman e, kültür varlıkları bakıyordu. Sit alanı ilan edilmesi için başvurmuştuk. Onlar da reddedince biz dava açtık gelip incelemedikleri için. Evet. O süreçte de bir kişi dedi ki sit ilan edilmelidir diye bir karar verdi. Hem de birinci Hı. dereceden Ama değil mi? Birinci evet, derece sit evet, alanı. Birinci evet birinci dereceden sit ilan edilmelidir dedi. Ama Çevre Şehircilik Bakanlığı o zaman Tabiat Koruma Kurulu bakmaya başladı o dönemden sonra. Dedi ki ben mahkeme kararına göre e, çalışamam. Kendim bir ekolojik temelli rapor hazırlamam lazım dedi ki bütün vadilerde bu yapıldı aslında. Ee, Alakır'ın hiçbir statüsü yoktu. Bu süreç sonunda aslında bizim çabamız yani bizim seçimizi duyurmamız herkesin de buna destek olmasıyla e, Alakır belki hiç burada olmasaydık duyulmasaydı hiçbir şey ilan edilmeyebilirdi. Zaten kimse de başvurmayacaktı biz de olmasaydık. Hı hı. Ee, ve bu Vadiyi ayırdı. İkinci ve üçüncü derece bu HES'lerin yapıldığı bölgeye verdi. Hiç yapılmamış dediğim o lisans iptalinin de olduğu bölgeye birinci dereceden çıkalım ilan etti. Yani ee, Alakır ki, Nehri'nin evet. çıkış noktası aslında o dediğin değil mi? En tepedeki evet, iki gözüm, tane evet, şey. Evet. Orayı birinci derecesi ilan etti. Bakanlar Kurulu'nda bekliyor o. Hı -hı. Ee, o onaylandı. Diğer ikinci ve üçüncüyü bakan onayladı. Hı -hı. Evet. yani bir yandan şöyle bir şeyimiz var da e, onun da e, altını çizmek istiyorum yani e, çok da parlak bir durumda olmadığımızı biliyoruz ama Hı -hı. E, mücadele içerisinde elde ettiğimiz Hı -hı. E, kazanımlar da, da var dikkate alacağız e, yani, almak evet. lazım. E, öbür türlüsünde e, hepten elimizden gidiyor bir yandan bıraktığımızda çünkü sizin çok zor bir mücadele verdiğinizi e, farkındayız e, buna elden geldiğince de destek olmak gerekiyor işte e, destek olduğumuz da bakın böyle sonuçlar elde edebiliyoruz. Ee... Evet evet çok önemli gerçekten. Yani biz burada yalnız sesimizi duyuramasaydık hı hı. E, belki çoktan hani biz burada yoktuk bile bilmiyorum yani hani o yüzden herkesin desteği birlik beraberlik içinde dayanışma içinde olması gerçekten çok önemli. Bugünlere getiren alakarı en azından ufak bir şey bile kazanabilmişsek bu destekle de oldu kesinlikle. Evet, evet şimdi Alakır dediğimiz zaman tabi Tuğba sadece orada yaşayan insanların ve sizin değil Alakır hepimizin. Evet. Bunu hiç tabii. unutmamak evet. lazım. Hatta dün evet. Birhan'la konuştuğumuzda mesajlaştığımızda hani yarın radyo programına konuk etmek istiyoruz sizi dediğimizde Alakır'ınızdan selamlar sevgiler demişti. Çok güzel çok evet. anlamlı <gülüyor> Alakır hepimizin evet. yani sonuç orası bir doğa mirası ve e, doğa mirası dediğimiz zaman bir insanlık mirası Hepimizi ilgilendiren tabii. bir mesele ama siz tabii orada daha büyük bir mücadele içindesiniz. Var olma savaşı veriyorsunuz yani evinize evet. geliyorlar silah sıkıyorlar işte gecenin bir yarısı havaya ateş ediliyor falan. Evet. Pek çok şeyden geçiyorsunuz yani şiddet türünden. Evet evet aynen yani dediğiniz gibi alıkır biz sadece alıkır olarak bakmıyoruz. Yani bu bütün nehirleri korumak adına bütün ormanları korumak adına zaten hani mücadelemizin özü o. Ee, biz sadece buradaki canlıların sözcüsüyüz diyelim. Yani kurdun, kuşun, o ağacın sözcüsü olduk burada yaşadığımız için. Ee, ama hepimizin tabii ki bir anında o mesajı hep öyle mesaj yazarım. Ee, destek olan herkese gerçekten öyle. Onun dışında tabii biz burada yaşadığımız için herhalde biz bu şirketlere e, bir takım hukuksuzluklarını ortaya çıkardığımız için, rahatsız ettiğimiz için tabii ki biz... Şiddet görüyoruz, evet. biz tehdit ediliyoruz, işte silah sıkılıyor e, gibi. Ama hani bu bizim mücadelemizden de yok, işte sıkıldık, yorulduk, bıktık diyebileceğimiz bir durum da değil. Yani evet. bu bizim yaşamamız değil, bu dediğiniz gibi bütün canlıların yaşamı. Hani burada caycak, vazgeçilecek bir durum yok aslında. Bunu anlamıyorlar diye düşünüyorum şirketler aslında. Evet hı hı. E, bu arada e, yani bu arka plan e, çok önemli e, ama bir yandan da şeyi de aktarmakta fayda var. Ne kadar hukuksuz bir sürecin işlediğini de anlatmak lazım. Şimdi hı hı. Tuğba e, aktardı işte e, o bölgenin koruma altına koruma statüsü altına alınması için verilen mücadeleyi bu mücadele sırasında. ...kendilerinin tapulu arazileri var... ...o bölgede yaşıyorlar... Evet. Ee, evet. ...yani sonuçta bu devletin... E, ...kanunları çerçevesinde... Hı -hı. ...bir mülk edinme hakkı varsa... ...en kutsal olarak tınak içinde söyleyeyim... <gülüyor> derler ...kabul yani. edilen hak olarak... ...bunu görüyorlarsa eğer... Bu doğrultuda alınmış bir e, şeyler var, arazileri var ve doğal olarak bu arazinin sahibi olarak dahil oldukları ya da açmak istedikleri davalar var, değil mi Tuba? Ve bu uh -huh. e, sürece bile niyetlendiğinizde aslında sizin mülk sahibi olmadığınız gibi bir tablo da ortaya çıkmış. Saçma sapan şeyler. Yani, yani evet, aslında bu 41 ve 42 dövüşçüler edilen testlerin başladığı ilk davaydı, çelgene gidebildiğim bir açtığım davaydı o. Evet. Ee, onun en son aşamasında danıştay yaşamasında tapumuzu şeye koymamıza rağmen dava dosyasında bakın burada yaşıyoruz işte o yüzden hani e, bir ilan yapmaları gerekiyormuş Hı -hı. E, bu duyurma ilanı bu köyde yapmadığımızı belirtmek için e, Hı -hı. ben bu köyde yaşıyorum bu hes burayı da kapsıyor demiştik ama evet. dediler ki e, sizin tapunuzu kayıtlarda göremiyoruz. Hani, Oysa ki e-devlete girseler yani baksalar zaten her yerde yani, bu bilgiler hep saat herkesin ulaşabileceği ki Elbette. bir danıştay hakiminin ulaşabilmanızın imkanı yok aslında. Ee, evet onunla da karşılaştık gerçekten yanılır gidip değil ama bununla evet. da karşılaştık. Yani daha önceki HES'lerin de işte proje değişiklikleriyle işte bizim açtığımız davaların hep böyle usulen kaybetti. Esas yönünden hep kazandık ama usulen kaybettik. Evet, mi? onun altında çizelim. Evet. Yani sizin evet, kazandığınız aynen. davalar esastan bozuluyor. Ama karşı esastan taraf değil. <gülüyor> ee, evet. usulen kazanıyor. Usulen boz. Evet, Hı -hı. onlar usulen. Yani Hı -hı. diyorlar ki hani esasen evet çevreye büyük zararları dokunacak bir test projesidir bu deniyor Hı -hı. mahkeme Hı -hı. tarafından. Ama usulen diyorlar ki işte sizin açtığınız bu dava proje aydı. Şimdi proje B oldu, sizin haberiniz yok. Yani Ki bu bize özel değil, her yerde bu olmuş. Evet evet, Türkiye'nin her yerinde. İşte hı. o yüzden geç açmışsınız, siz onu fark etmemişsiniz, denip o süre içinde açmadığımız öne sürüp e, usulen kaybettirildik. Aslında Böyle süreç yani. oyunlar evet. ne oyunlar? Evet. <gülüyor> Aslında süreç evet. tamamen e, oradaki şirketlerin faaliyeti hı hı. sürdürebilmesi için. Ee, ne gerekiyorsa e, yapan yani Hı -hı. hukuda e, bunu uygulamaya yetkili organları da e, aslında el birliği etmiş ve evet, şirketin aynen. faaliyete devam evet. etmesi için ellerinden gelen çabayı sunar haldeler. Çünkü evet. biliyoruz e, yine e, daha önceki programlarda da dile getirmiştik. Siz de başka, yani daha doğrusu sizden öğrendiğimiz için e, dile getirebilmiştik. E, yürütmeyi durdurma kararının dahi uygulanmadığı süreçler vardı. Evet, evet. evet. Hmm. Buradaki bitmiş olan hesin, biz yürütmeyi durdurmasını aldık. O yürütmeyi durdurma gidiyoruz, geliyoruz, kapaklar hani nehir özgür atmıyor, niye atmıyor evet. falan derken hmm. Ee, işte e, baya bir işte o zaman şey çok işe yaradı imza kampanyaları hı hı. işte duyurmamız falan vahiy geldi bir gün HES'i gördü e, önceki vali e, ve HES durdu yani yürütmeyi durdurmayı bile uygulamak için sizin bir baskı yaratmanız gerekiyor bu ülkede evet. ancak o zaman olabiliyor hukuk artı Eğer baskı çok <gülüyor> evet. ama sonra işte usulen siz bu davayı kaybettiniz denilerek e, yürütmeyi durdurmayı kaldırdılar Evet. Ve yine Alakır borulara hapsedilmiş oldu. Evet bir de şey var Tuba, onu da yine altını çizelim. Başka şeylerde de oluyor bu sadece burada Alakır'da olmuyor ama. Evet. Şimdi burada 8 tane HES var. Biz böyle Hı -hı. E, hep teker teker uğraşıyoruz. Teker teker bunlarla ilgili davaya gidiliyor. Bunlarla ilgili teker teker kararlar alınıyor ama bunların kümülatif yani toplam etkisini de şey yapmak lazım. Mesela bir tanesinde işte bu son herhalde bu 8 HES'den bir tanesi. Ee, koruma alanında HES yapılamaz kararının bulunmasına rağmen yapılıyor yani şirket. Evet, yar... Ha Evet, aynen. Bu yargı kararını atlatmak için bahane olarak kapasite artırımından bahsetmiş. Hangi evet. kapasiteden bahsediyorlar? Yani 8 tane HES'den bahsediyoruz. Zaten 5 tanesi bitmiş bunu. Tabii hatırlatalım. Yani 62 şey? kilometre uzunlukta 8 HES. Yani sonuçta evet. 10 kilometre bile 8 aralarız. 8 kilometrede bir numara. Evet. Hatta bir tanesinin arasında galiba 4 kilometre var. ikisinin arasında ha, değil mi? Fiili olarak öyle. De değişiyor. Evet. Yani işte hani çok ne kadar kaldırabilirsek o kadar yapalım gibi daha buralara bile gelmeden kağıt üstünde hazırlanmış projeler. Hı. Hani buradaki su buraya yeter mi? Hştere yeter mi? Hani bu bir ülke Hı. ekonomimize katkı sağlar mı? Hani bu çok düşünülmeden sadece Hı. işte yatırım olsun diye yapılmış ki zaten şu anda bu şirketler elektrik üretemiyorlar. Çünkü zaten kuraklık var. Ee, evet. Zaten hmm. sular çok az Alıkır çok az akıyor Zaten rantım olmadı ortaya çıktı ee, Ama işte projeler verilmişti Şirketler de onları almıştı Ve e, giren girdi yaptı gibi bir şey girmeyen neyse ki geri dönüşler oldu ve devlet nisan fiktali yapabildi. Yani, çok önemli bir gelişme. Evet güzel bir şey. Evet. Evet. Hatta siz böyle bir iki sene önce şeyi hatırlıyorum ben. Bu HES'lerden bir tanesinin üreteceği elektrik enerjisini hesaplayıp bir AVM'yi ancak döndürecek bir miktarda demiştiniz. Evet. Yani bunlar için evet. büyük yıkımlar yaşanıyor. Geri dönüşü olmayan yıkımlardan bahsediyoruz yani. Evet onu, evet onu da aynen yani e, başka yani aklımızı başka şeylere çalıştırırsak. Hani gerçekten e, halka faydalı projeler üretsek çok yöntem olduğunu biz de bu süreçte öğrendik. Tabii. Yeter ki niyetin yeşil olsun dedi bize. Hani niyet yeşil olsun, o hmm. zaman sorunlar çözülür aslında. Yani çözüm burada değil. Evet. Şu anki politikalarda değil gerçekten. Yani bu politikaların çok net bir biçimde kamusal çıkar dediğimiz kamusal çıkarın altını hep anlat vurgulamaya hı -hı. çalışıyoruz. Yani bu sadece insani bir çıkar değil. Kamus çıkar kamusal çıkar dediğimiz şey hani doğa Doğası varsa şey sadece, ıı, yaşam imkanın varsa hani hı -hı. insan haklarını da ıı, şey yapabilirsin, kullanabilirsin. Hı -hı. Yani sonuçta hı -hı. E, sen doğanın hakkını savunamıyorsan e, kendi suyunun da elinden gideceğini Tavanın, bilmen topranın. gerekir ki e, Tuba son geldiğimiz aşamada Evet, nasıl <gülüyor> evet, <etsin? gülüyor> biliyoruz ki bu hesleri yapmaya niyetli olan şirket sizin suyunuzu da kesti evet yani hesi bitirmiş olan evet. diyelim Kür, Kürcü hes orada Hı -hı. bizim yakınımızda olan Hı -hı. Kürcü hes bir takım planlar içindeymiş. Zaten etrafımızdaki arazileri alıyordu. O hep bitti aslında. Hani üretim, e, hatta 2-3 sene oldu biteli. Hı hı. E, ama işte bu süreçte de mesela sular çok az olduğu için dediğim gibi daha önce de bunu birka birkaç ay öncesinde gazetelerde de çıktı. Mesela su çok az olduğu için dereden bir kaçak su boru hattı çekip onu can suyu gibi göstermeye çalıştılar. Aldıkları bir arazinin içinden geçirip. Biz bunu da ortaya çıkardık. DSE'yi şikayet ettik. Dedi ki DSE'yi ben can olarak böyle bir şey izin veremem hı hı. deyince mecburen o boru hattı çözüldü. Sö Sonrasında işte bu bekçinin tehdidi var. Bekçi bir şekilde işte Elif'in yanına gelip o işte Bilham'a söyle ayağını bacağını kırarız gibi bir kelime konuştuktan sonra hı hı. sosyal medyada o kadar çok yayıldı ki savcılık soruşturma başlattı. De geçen e, haftalarda da bekçi 5 ay hapis cezası aldı. Hı hı. Bunun hı. sonrasında yakın Yanına kar kalmadı yani. Evet çok iyi olmuş. Evet. <gülüyor> İçimiz soğudu. 3 <gülüyor> <gülüyor> ay yani 3 gün sonra da işte çok yakın mesafeden bu kez hani e, havaya değiliz. direkt bize yönelik çünkü daha önce havaya da olmuştu ama bu evet. sefer çok bize yakın hı. hissettiğimiz hani namlıyı buraya doğru hissettiğimiz ee, silah sıkıldı, tabi jandarma geldi kovan bulunamadı arandı falan ama yani orada da bir şey çıkmadı. Evet. Sonrasında da işte bu aldıkları arazilerde bir girişimizde aldıkları bir arazi var ki onun içinde çok büyük anı ağaçlar vardı biz onu korunması için kurumlara başvurduk dava açtık ama orman gelip işaretlediği için hı hı. şirket bütün ağaçları kesti. Orayı böyle terle çevirdiler ve yaşam olmayan diğer haline getirdiler. Ama biz diyorduk bu araziyi ne yapacaklar acaba? Sonra fark ettik ki arkamızdaki araziyi de almışlar. Arkamızdaki Çeviriyorlar yani. kaynak resmen. suyumuz. Evet hmm. kaynak suyumuz arazinin e, sonundan çıkıyor. Yani senin içinden bizim tarafa doğru ama e, hmm. onun üstünde onların aldığı arazi. O kaynak suyunun üstündeki bu kaynak suyu. İşte eskiden burada yol yokken, eskilerin anlattığı, develerin geçtiği, orada hep durulduğu, o evet. kaynaktan su içildiği yermiş. Ee, evet. Ve o arazinin üstünü alınca direkt bizim kaynak suyunun üstüne kepçelerle girdiler. Oh. Ve orayı kazdılar, kazdılar, kazdılar. Biz, ta ki bizim damara gelene kadar. E, böyle ki bizim evet. suyumuz da o dönem zaten böyle şey aktı, e, topraklı aktı. evet. Ve ondan sonra da suyumuz... Ee, damla damla akıyor şu anda, ancak süzgenler geliyor herhalde. Hmm. Bu aldıkları arazideki suyu, e, öbür aldıkları arazideki suyun yanına yaptıkları hayrata yönlendirdiler ve şu anda bizim suyumuz aslında hayrata akıyor. Ama tabii ki bu hayrada üzerinde hayrada yani ama yani, ya, <gülüyor> yani hani hayrıt öyle bir şeydir. Hayır için ee, yapılmıyor pek. Hayır için yapılır işte kurda kuşak köy diye herkes için hayır için yapılır ama giden su bizim suyumuz işin içindi. Evet. Şu anda seslerinizi duyuyor musunuz bilmiyorum ama e, bu hayratın altında aldıkları arazilerinde devamlı bir şirketçe çalışıyor e, evet. bir haftadır. Hı -hı. Orada da e, sanırım bir havuz kazıyorlar ya da ne yapıyorlar bilmiyorum. O hayratlık bir de herhalde havuzlar örecekler gibi bir plan. Evet, bilmiyorum şimdi... anlatabildim mi biraz karışık bir mevzu çok ama. Karışık, her şey karışık ama bir yandan da çok basit yani suyunuzu çevirmişler daha önceden evet. de e, nehre yaptıkları şeyi şimdi size yapıyorlar. Evet. Su suyu yani gasp ediyorlar etten. aynen kurda evet, kuşa yapılanı şimdi hani insana yapıyorlar daha önce o, yaptıkları aynen, da aynı aynen. şeydi evet e, ama et, şunu da diyoruz zaten biz kuraklık içinde yaşadığımız iklim değişikliği içinde yaşadığımızı bu şirketlerin politikaları yüzünden suyu almaları ağaçları kesmeleri yüzünden yaşadığımız bu iklim değişikliğine uyumlandı kendimiz uyumlandıracak modellemeler içindeydi işte yağmur toplayacaktık evet. e, yağmur asadı yapacaktınız tabii, yani hep bununla zaten kafamız meşgul. O yüzden bu aldıkları su bize hani faydalı olacak bir müdahale değil. Yani evet. bizim buradaki yaşantımızdan vazgeçilecek bir müdahale değil. Hmm. Ee, sadece önemli olan hep onu da diyoruz. E, hani bugün suyuna müdahale etme olayına yeterli tepki verilmezse bu şirketlerin yaptığı bu olaya e, hani bugün suyuna müdahale eden Belki başka şey müdahaleye Hayatına gelecek Hayatına da yani, edecek hani. yani. Evet. Bu, evet. bu nedenle de güzel bir şeyiniz var aslında uygulamanız 12 Ekim Perşembe'den bu yana her akşam hı hı. 8 ile 10 arasında akşam 8 ile 10 arasında hashtag hayrat bir şey etiketiyle evet, paylaşım evet. yapılıyor. Ne kadar evet. çok insan paylaşırsa bunu o kadar evet. nasıl daha önceden bu tepkilerin hepsinin bir faydası olduysa yine olabilir. Bunu dinleyicilerimizden rica edelim. Her akşam yapıyoruz bunu. 8 ile 10 arasında hashtag evet. hayrat bir şey diyoruz. Biz programın sonunda Alakar Nehri'nin şarkısını çalarak... Bitirmek evet. istiyoruz programı. Ee, akşam da Boğaziçi Üniversitesi'nde e, mavi topluluklar üzerine su hakkı kampanyası ve oradaki öğrencilerle bir toplantımız olacak. Orada da e, sizin hashtag, hashtaginizle hmm. bir fotoğraf paylaşmayı planlıyoruz. Bu destekleri Hı -hı. arttırmak gerekiyor. Evet. Ama Tuğba en sonunda yani sonuçta bir iki dakikalık bir zamanımız var. Ne demek istersin? Hı -hı. Hemen onu alsak. Yani en son dediğim gibi hani gerçekten bugün suyuna müdahale eden e, yani ileride buradaki yaşamına da müdahale edilir. O yüzden evet. birlik beraberlik ve dayanışma süreçte çok önemli. E, hani O yüzden sizin varlığınız da çok önemli. E, destek veren herkese teşekkür ediyorum ama daha çok yayılmamız gerekiyor diyorum ama Hı. mücadele ediyoruz vazgeçmiyoruz evet yanınızdayız evet çok teşekkür ee, umarım bana. hep beraber başarıya ulaşacağız ee, sonunda evet şarkı çalalım o da alakarın bir... sesini dinleyelim evet, mesaj veriyor çünkü teşekkür. evet teşekkür sevgiler selamlar Tuğba ben teşekkür ederim hoşçakalın evet şimdi dinliyoruz alakarın sesine. Hmm. Alakırın sen